Eûzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şimdi inşallahü teala sorularımız varsa sorularımıza cevap vermeye çalışalım. Evet hemen ilk sorumuz geldi. Taribe kardeşimizden. Ramazan'a nasıl hazırlanmalıyız diyor. Ee, yine diğer sorularda yazıl yazılacak inşallahü teala onlara da elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Evet, Ramazan ayı geliyor. İnşallahu Teala Rabbimiz cümlemizi Ramazan ayını aşk ve sevgiyle bekleyenlerden, ona aşık olanlardan, onu hürmetle, saygıyla, sevgiyle büyük bir iştah ve iştiyak, büyük bir umut, büyük bir müjdeci olarak bekleyen kullarından bizi eylesin. Çünkü eyvah aç kalacağımız günler, ...geliyor diye Ramazan'ı beklersek... ...vay halimize. O yüzden... allah Teala... ...cümlemizi... ...Rahmet ayı geliyor, ne mutlu bize. Merhamet ayı geliyor, ne mutlu bize. Cehennem azabından kurtulma ayı geliyor, ne mutlu bize. Ya Rabbi bizi sağlık ve afiyet içerisinde bu aya kavuştur ve bu ayı en güzel şekilde sıyamla, kıyamla, geçirmeyi nasip eyle, zikirle, Kur'an'la geçirmeyi nasip eyle, rahmetini bol eyle, merhametini bol eyle, cehennem azabından kurtulanlardan eyle ya Rabbi diye dua edenlerden ve bunu samiyetle. Yapanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin Yüce Rabbimiz. İşte bu dualarla bu ayı beklemek bir Müslümanlık nişanesidir. Bir müminlik nişanesidir. Tam tersi, eyvah aç kalacağız, günlerde çok uzun, sıcak, susuyacağız, Eyvah, 30 gün geçer mi diye tereddüt içerisinde olanlar, Olanların vay haline. Bu kardeşlerimizin imanlarını güçlendirmeleri lazım. Bu kardeşlerimizin tövbe i istiğfar ile Allah'a sığınmaları lazım. Bu kardeşlerimizin şayet içinde biz de varsak bizim Rabbimize sığınmak suretiyle ondan bu konuda merhamet dilenmek suretiyle bu konuda onun inayetini istemek suretiyle bu konuyla ilgili kalbimizin belirli bir derecede olgunluk seviyesini yakalaması için yüce Rabbimize yalvarmamız lazım. Bu konuda yanlış beklentiler içerisinde, tereddütler içerisinde olan kardeşlerimizin kendi nefislerini kalplerindeki hastalığı, zafiyeti gidermek ve tamir etmek için dua ilacına sarılıp Yüce Rabbimizin inayetiyle, fazlı keremiyle o olgunluğa Allah'ın izni ve keremiyle erişmesi, erişmeyi dilemesi bu ve bu konuda samimi gayretler içerisinde olması lazım. Ya, O yüzden değerli kardeşlerin, İmanı test etmemiz gerekiyor. İşte imanımızı test edebileceğimiz bir nokta. Ramazan büyük bir imtihan, onu karşılamak gayreti de müminliğin samimiyetini idrak edebilmemiz için bir imtihan sorusudur. Bir imtihan vesilesidir. Bakalım acaba içimizde Ramazan gelirken bir aşk, bir Şevk, bir kavuşma, bir sevgiliye kavuşma, bir efendim afiyet, bir merhamet, bir rahmet, bir cehennem azabından kurtulma vesilesine kavuşma aşkı ve iştiyakı var mı yok mu? Var ise elhamdülillah, yok ise gelin dua edelim, yok ise gelin pişmanlık duyalım. Yok ise gelin ağlayalım, ağlamaklık olalım, ağlamaya çalışalım. Rabbimizden af, merhamet dileyelim. Rabbimizden kalbimizdeki imanı olgunlaştırmasını dileyelim. İmanı kalbimizde yüce Rabbimizin süslemesini Kalplerimizin feizlenmesini yüce Rabbimizden dileyelim. Haşa bu konuda vurdum duymazlık içerisinde olmak ne büyük bir yani aymazlıktır. İmanımızı test edeceğimiz bir nokta dedim. Ahirette amel defterimiz elimize sadece bir defa verilecek. Ve biz sadece amel defterimizi bir defa okuyacağız. Okuduğumuzda imanın iyi değilmiş neticesini orada şayet görürsek bunu telafi etmek mümkün değil. Eğer imanı kabul edilmeyen, eksiklikleri olan, hastalıkları olan bir kişi olarak orada kendimizi amel defterimizde tanımak durumunda kalırsak, kendimizi derecelendirmek, puanlandırmak ve zayıf bir derece vermek ve onu orada o zayıf dereceyi müşahede etmek durumunda kalırsak, bunun telafisi yok, bunun pişmanlığı yok, bunun dönüşümü yok. Dolayısıyla bunu bu dünyada iken halletmek lazım. Ölmeden önce ölmek lazım. O Son haberi o son fırsatta ve bir kez yaşanacak olan o amel defterlerinin dağıtılacağı o günde görmek yerine bugün yaşar iken o olayı kalbimizde canlandırmak suretiyle yeniden yeniden yaşamak. Yeniden yeniden imanımızı test etmek, yeniden yeniden ne olduğumuzu idrak etmek ve eksikliklerimizi görmek ve eksikliklerimizi gidermek için büyük bir gayret içerisinde samimiyetle var olmak için, samimiyetle gayret sarf etmek için kendimize fırsat tanımak durumunda ve zorundayız. Zira Somut bir şekilde o eksikliğimizi gördüğümüzde dünyaya gel gel yeniden gelmeyi isteyeceğiz ama bu isteğimiz mutlaka ki geri çevrilecektir. Öyleyse işte bu gibi test e, olaylarında kendimizi defalarca test edelim ne olduğumuzu idrak edelim ona göre kendimize çeki düzen verelim değerli kardeşlerim unutmayalım ki en büyük düşmanımız nefistir unutmayalım ki insan midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır unutmayalım ki insan oğlu hüsrandadır unutmayalım ki ancak İman eden, ancak imanını salih amele döken, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kazanacaklardır. Her anımızda imanımızı kontrol edelim. Onu şirkten, küfürden, isyandan, isyankarlıktan koruyalım. Her anımızda salih amel içerisinde olalım. Bugün çok büyük bir aymazlık var hepimizde de iman ediyoruz buna rağmen büyük bir aymazlık içerisindeyiz çünkü İslam düşmanları çok şeytanın avanesi cemaati çok etrafımız şeytanın avanesi cemaatiyle doldu taştı silahlarını güçlendirdiler Çok cümbüşlü sahnelerle önümüzde oynamaktalar gözümüzü boyamaktalar kalbimizi boyamaktalar imanımızı elimizden çalmak için ellerinden gelen bütün gayretleri seferber etmiş durumdalar. Kanmamak çok zor, aldanmamak çok zor, direnmek zor, direnmek zor. Zira bugün maalesef Habil ile Kabil birbirine karıştı. Habil ile Kabil birbirine karışmış durumda. habil Kabil'den Kabil-i Habil'den ayırt etmek çok zorlaşmış bir vaziyetteyiz. Zorlaşmış bir durumda değerli kardeşlerim. Hocası da müftüsü de imamı da maalesef nefis yoluna düşmüş. Maalesef, maalesef diyorum Allah'ın rızalığı gözetilmiyor, cemaatin rızalığı gözetiliyor her konuda Allah'ı Allah'ın bu konuda razı olur mu olmaz mı kıstası na öncelik verilmiyor. Cemaat ne der? İnsanlar ne der? Şöyle dersem insanlar beni alkışlar mı? Şöyle dersem ne olur? Şöyle dersem insanlar beni sever mi? Soruları sorulmak suretiyle insanları razı edecek halva tavırlar içerisinde oluyor bugün maalesef birçok görevli İmam, müezzin, müftü, hafız, bilinçli kişiler, okuyan kişiler, önceledikleri şeyler, evaninin halkın razı olması, hakkın razı olması değil. Böyle bir durumda değerli kardeşlerim ne yapacağız? İşte ile Kabil birbirine karışıyor. Hakka çağıranlar az. Hakka davet edenler az. Hak yolda hakkaniyet ölçüleri içerisinde azimle gayretle yürüyenler az. Örnek alacak olduğumuz insanlar az. Dine saygılı sevgili görmüş olduğumuz insanlar. Büyük bir gaflet, büyük bir sapkınlık içerisinde şirkin ta orta yerlerine düşmüşler. Fark etmiyorlar kendilerini en büyük küfür laflarını söylüyorlar da, bunu İslam adına yapıyorlar, vaazlar insanları şirke davet ediyorlar, dini sohbetler de insanları şirke davet ediyorlar, ah ah, demiyorlar mı? Zuhuratta görüldü, Allah buyurdu ki, ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm haşa ve kella ey akıl sahipleri bu sözü duyduğunuzda başınıza taş yağmasından korkun eğer kin ve nefret ile bu sözü reddetmiyorsanız bu şirki bir su içer gibi içiyorsanız sevginizden dolayı bu insanlara bu sapkın insanlara duymuş olduğunuz özlem sevgi hayranlık ve ön kabullerinizden dolayı şartlanmışlıklarınızdan dolayı aymazlıklarınızdan dolayı bu şirkleri su içer gibi içiyorsanız ve usribu fi onların kalplerine tapınılan bir bıza yapmak sevdirildi su içer gibi iç, içirildi Musa'nın terk ettiği ahali, kardeşi Harunu da dinlemeden tapınacakları bir put yapı verdiler çünkü etrafta bütün insanlar putlara tapıyordu, buzalara tapıyorlardı, altından ve gümüşten yapmış oldukları, madenden yapmış oldukları buzalara tapıyorlardı. Onları taklit ettiler, onlara hayranlık duydular, onlar gibi olmaya çalıştılar. Bizim de bir buzağımız olsun ne olur ki dediler. O putun varlığı yapılması onlara hoş geldi. Kalplerine içirildi adeta. Ey bugünün Müslümanları, aha bu söz var ya, tapınılan bir buzağa yapmaktan daha tehlikelidir. Bir buzağ'a tapmaktan daha tehlikelidir. Çünkü o insanlar bu buzayı Allah ile kendi aralarında sadece bir vesile olarak görüyorlardı. Ama bugünün müşrikleri bir insanı Allah olarak tanıtma gafletine düşebiliyorlar. Ve bugünün cemaatı, Bugünün samimi, sakallı, cübbeli, sarıklı, gece tecrüde kalkan, pazartesi, perşembe oruç tutan, cenneti koklayan ve uman, Allah'tan korktuğunu iddia eden, Allah'ı ve Resul'ün sevdiğini iddia eden insanları aha böyle çirkin, büyük bir şirke davet eden bir söz karşısında aymazlık içerisinde olup bu sözü de iyiye yormak suretiyle bu sözü reddetmeden kabul edebiliyorlar. Ve uşrību fî kulûbihimul 'acl. Elleriyle yapmış oldukları bir buzaya tapmak onlara sevdirildi. Şeytan tarafından sevdirildi. Şimdi de sevdiriliyor değerli kardeşlerim. Ne bu aymazlık ne ey akıl sahipleri Allah düşünmeye davet ediyor. Efele takilun. Hiç düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Efele yakilun. Hiç onlar akletmezler mi? Efele tefekkurun. Siz hiç düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Allahu Teala düşünmeye, tefekküre, akla, akletmeye davet ediyor. Bu sözler karşısında hiç düşünmeyecek miyiz? Bunu söyleyen sakallı, cübbeli, mübarek, yüzü nurlu bir kardeşimiz, kötü bir şey kastetmez yahu deyip aymazlığımızı sürdürecek miyiz? Yoksa dini, İslam mübini savunan erler ve mücahitler mi olacaksınız? İslam'ı savunan Müslümanlar mı olacaksınız? Allah'ın dinini savunan, Samimi erler mi olacaksınız Tevhidin Sancağını taşıyan Samimi erler mi olacaksınız Yoksa Şirkin sancağı altında Gafilce Gölgelenmeyi Tembelce oturmayı Ve aymazlığı Seçenlerden mi olacaksınız Haşa Ve kella Ey müminler Ey akıl sahipleri! Ey samimi bir şekilde iman edenler! Akledin, düşünün! Allah sizi akletmeye davet ediyor. Allah sizi düşünmeye davet ediyor. Düşünün, bu şeklerden Allah'a sığının ve bu konuda yanılgıya düşen insanları uyarın! Aldananları uyarın! Samimi kalpler ile, samimi sözler ile bu kardeşlerimiz düşmüş oldukları bataklıktan kurtarmak için elinizden gelen samimi gayretleri gösterin. Kırmadan, düşmanca tavırlarla değil, dostça tavırlarla, düşmanca değil, kardeşçe, samiyetsiz değil, samimiyetle yaklaşın. Güzel güzel anlatın, anlatın İnsanlara ilk bakışta sen zaten şirk içerisindesin, Sen zaten müşrik için demekten öte ona lütfen şirki ve şirkin tehlikesini anlatın. Şirki ona yapıştırmadan, onu gücendirmeden, şirkin tablosunu karşısında karşısına dikin, anlatın. O da ona da akletme fırsatı verin. Eğer olu kunta faddan galiiz el kalb lem min havlik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şayet sen galiz kaba efendim kaba sözlü direkt insanları rencide edici laflar ile insanların üzerine giden insanları üşütücü korkutucu İnsanları uzaklaştırıcı, rencide ilici sözlerle onların üzerine giden, insanların üzerine giden bir kişi olsaydı onlar etrafından savrulur giderlerdi. Ve bimâ rahmetim minallâhi lintelahum Sen Allah'tan gelen bir rahmet ile onlara Karşı çok yumuşak oldun ey Resulü sen Allah'tan gelen bir rahmet ile onlara karşı çok yumuşak oldun onlara karşı sevgi saygı içerisinde oldun bu şu manada değil yani Ebu Cehil gibi olanları sevmek küfürde inat edenleri sevmek değil nötr durumda olanlar Cahil durumda olanlar bilmeyenler konusunda eğer ben bu insanı hakka davet etsem ben buna hakkı da hakkı göstermiş olsam hakkı ona tebliğ etsem inanıyorum ki bu insan vicdan ehlidir. Bu insan akıl edecektir düşünecektir samimi bir insandır samiyetle benim dediklerimi kabul edecektir diyebildiğin insanlara karşı duyabileceğin sevgiden bahsediyorum peygamberimizin sevgisi de buydu. Ama buradan şu anlaşılmasın, müşriklere, kafirlere karşı sevgi besleyelim. Hayır, haşa bu kella. Müşriklere, kafirlere karşı sevgi beslenmez. İslam düşmanlarına karşı sevgi beslenmez. Onlardan buğuz edilir. Çünkü İslam düşmanları, müşrikler ve kafirler bu buğuzu kendilerine hak sunulduktan sonra göstermiş oldukları inattan dolayı hak etmişlerdir. Bundan başkası değil. Ramazanı nasıl karşılayacağız? İşte Ramazanı bu gönül ile karşılayacağız. Sevgi, samimiyet, ihlas ile karşılayacağız. İştiyak ile, aşk ile karşılayacağız. Rabbim bizi kavuştur. Çünkü onda kurtuluş var. Çünkü onda rahmet var. Çünkü onda merhamet var. Çünkü onda cennetin reyan denilen kapıları var. Çünkü onda çok büyük ecirler var. Rabbim bizi kavuştur diye dualarla karşılayacağız. Bu samimiyetle karşılayacağız. Hepsi bu. Hepsi bu. Ve geldiğinde, ve geldiğinde ne yapacağız? Büyük bir ihlas ve samimiyet içerisinde bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bu bu. Peki bu konuyla ilgili elbette e, biraz uzattık meseleyi. Tabii ki daha somut bilgiler isteniyor belki. Ramazan ayını karşıma konusunda. Ama biz biraz daha işin e, ruhani boyutuna değinmiş olduk. Kalbi boyutuna değinmiş olduk. Biraz da bu somut e, yapılması gereken somut. E, ibadetlere temas edersek soruyla ilgili bir hayli konuşmuş olacağız. Ee, i̇nşallah bunu başka bir sohbetimize bırakalım. Biraz daha konuşuruz inşallah ileride. Ve hemen e, fazla sıkıcı olmadan diğer sorumuza geçelim. İnşallahu u Teala. Şimdi Allah'tan korkuyorum ama namaz kılmıyorum. Oruç tutmuyorum diyen bir kişi sözlerinde sadık mıdır? Evet. Bu ka kardeşimizin sorusu hakkında şunları söyleye söyleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, eğer bir insan Allah'tan korkuyor ise, bu korku onun bedeninde ve kalbinde zuhur eder. Eğer Kalbinde nasıl zuhur eder diye sorarsanız, bunun somut görüntüsü nedir diye sorarsanız, bunun somut görüntüsü kalbin Allah'ın emirleri karşısında, Allah'a isyankarlık durumu karşısında ürpermesi, titremesi, korku duyması e, somut bir görüntüdür. Ardından derisinin titremesidir. Deri titrer, kalp titrer. Bunlar somut şeylerdir. İmanın, Allah'tan korkmanın, Allah'ı sevmenin görüntüleridir. Tekşe'ir ruculuduhum. Onların derileri kırış kırış olur. Titrer, kırışır, ürperir Allah korkusundan. Ve işte derinin titremesi Allah'tan korkmanın bir alametidir. Daha sonra derinin ve kalbin yumuşaması da imanın bir göstergesidir. Her ikisi imanın göstergesidir ama imanın olgunlaşması durumunda kalpte ve deride bir rahatlık bir yumuşama meydana gelir. Bu da somut bir görüntüdür. Peki, Allah'tan korkuyorum ama namaz kılamıyorum diyen bir insanın durumu, oruç tutmuyorum diyen bir insanın durumu nedir? Ona diyeceğiz ki, sen Allah'tan sadece sözde korkuyorsun. Sen Allah'tan gerçekten korkmuş olsan ona asi olamazsın. Onun kesin emri olan namazı terk edecek kadar cüretkar olamazsın. Aymazlık içerisinde olamazsın. Onun kesin emri olan orucu tutmayarak ona muhalefet edemezsin. Eğer Allah'tan korkuyorsan onun emirlerine sımsıkı bağlı kalırsın. Evet. Bu kişi sözlerinde sadık değildir. Bu Böyle olan bir kişi sadece kendisini kandırıyordur. O kişinin imana dönmesi için, imanını olgunlaştırması için kendisini kontrol etmesi lazımdır. İman amel etmeyi gerektirdiği gibi amelde amel bedende kendisini göstermesi, somut olarak göstermesi lazımdır. Ee, diğer bir soru var mı diye bakıyorum diğer bir soru yok soru olmadığından dolayı ne yapalım diğer sorumuza biraz daha vakit tanıyalım ardından sohbetimizi sonlandıralım diğer konuyu özet geçmiştik ama e, soru var diye tahmin etmiştim ekrana baktığımda bakıyorum e, Ekrana baktığımda başka bir soru e, göremiyorum. Ha Bir soru daha varmış gördüm. E, Ramazan'dan birkaç gün önce oruç tutmak sevap mı diye soruluyor. Değerli kardeşlerim Ramazan'ı karşılamak için oruç tutmak bidattır. Peygamberimiz bundan e, men etmiştir. Hani bu e, şek günü derler. Efendim. Hilal görüldü mü, görülmedi mi? Ya görülmüş de olabilir. Ben bugün oruç tutayım. Ee, bugünü belki de Ramazan'dı. Ee, şüpheli bir durum. Yani yavmuş şek dediğimiz, şüphe günü dediğimiz o günde oruç tutmak caiz değildir. Peygamberimiz bundan men etmiştir. Ramazanı karşılamak için oruç tutmakta yine e, peygamberimizin sünnetleri arasında yer almaz. Dolayısıyla Ramazan'ın karşılama orucu diye bir oruç bidattir. Dinimizde yoktur. Peygamberimizin sünnetinde böyle bir şey yoktur. Buna dikkat edelim inşallah. Evet Ebu Mahmud kardeşimiz zamanınız olduğu zamanlarda dersler yaparsanız çok güzel olur diyor. İnşallah değerli kardeşlerim zamanımız olduğunda yapacağız inşallahu teala. Haftada bir kereyle yetinmeyeceğiz. Ee, i̇nşallah sizlerin cesaretlendirmesi çok önemlidir. Lütfen sizler bizleri sürükleyin. Vallahi bizler de gaflet içerisindeyiz. Vallahi gaflet içerisindeyiz. Lütfen sizler bizleri sürükleyin. Lütfen sizler vesile olun. Yani gaflet içerisindeyiz. Bizler hani şöyle bir duygu içerisindeyiz. Acaba istenmiyor muyuz? Acaba dinlenmek ister istenmiyor muyuz? Acaba önemsenmiyor muyuz? Acaba efendim e, biz e, ne bileyim istenen verimli olabilecek olan bir insan değil miyiz şüpheleri? Belki bunlar şeytani şüphelerdir ve bu şüphelerden dolayı hep köşeye bucağa kendimizi e, itiyoruz ve e, bu dersleri daha Seri ve daha yoğun bir şekilde yapmaktan da e, imtina etmiş oluyoruz. Uzak durmuş oluyoruz. Lütfen sizler bizleri sürükleyin diyorum. Ve eğer değerli kardeşlerim... E, burada hakkı söylüyor isek... Burada batıldan sakındırıyor isek çok büyük hayırlar vardır. Bu hayırlarda sizlerin daveti, sizlerin bizleri sürüklemesi... Bizler için öncülük etme açısından, kapı açma ve sebep olma açısından çok önemlidir. Bu vesile olmayı sizlerden istirham ediyoruz. İnşallah-u Teala sizler bizlere gerek talebe kardeşimiz Allah kendisinden razı olsun İki dünyada da aziz eylesin gerek yine e, Rifat Özbek efendim kardeşimiz e, ve diğer kardeşlerimiz vesile olmak için e, efendim gayret sarf eden kardeşlerimiz onları hayırla anıyoruz Allah kendilerinden razı olsun Allahu Teala e, iki canında kendilerini ve siz değerli kardeşlerimizi ve bütün müminleri aziz eylesin. Allah razı olsun. Kardeşimizin iltifatları var. Değerli kardeşim, Rabbimiz bizleri sizlerin zannettiğiniz gibi eylesin. Hiçbir zaman bu iltifatları hak etmediğimizi yani her zaman söylüyorum bu iltifatları hak etmediğimizi ama duamız odur ki ve sizden de istemiş olduğum dua odur ki Rabbimiz bizleri sizlerin zannettiğiniz gibi eylesin ve zannınızı boşa çıkarmasın. Rabbimiz biz de inanın siz değerli kardeşlerim şimdi o kadar oyun eğlence varken şu yani kardeşlerimiz bilgisayarları başında burada söylenecek olan dersleri, kelimeleri dinlemek için gayret sarf ediyorlar. Ne güzel bir şey hamdolsun. Elhamdülillah. Onlar ne güzel bir duygu ile, ne güzel bir e, efendim arılık, safiyet arz, et, arz ederek burada Yüce Rabbimizin kelamını öğrenmeye gayret sarf ediyorlar. Ve inanın sizler de bizim gözümüzde gerçekten e, çok büyük insanlarsınız. Allah hepinizi muvaffak kılsın. Değerli Kardeşlerim, Gerçekten sizler de bunun farkındasınız. Şirke ve küfre yenik düştüğümüz, hatta alimlerimizin dahi şık tarafında yer aldığı bir vaziyet, bir durum arz etmekte durumumuz. Ve bu minvalde, bu durumda tevhid ehlinden olmayı gayeleyen ve bu konuda tevhidin ehemmiyetini kavrayan tevhide sahip çıkan Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber diyen Allah birdir diyen seslerini kızgın kumlar üzerinde kızgın kayalar altında ahadun ahad fırdun samed Lem ve lem yulid. o tektir tektir o birdir birdir o tektir o samettir hiçbir şeye muhtaç değil her şey ona muhtaçtır o doğmamıştır o doğurulmamıştır diyen Bilal Habeşinin sözlerine sözlerini katan İltihak ettiren Siz değerli kardeşlerim Tıpkı Bilal Habeşi'nin Kızgın kumlar üzerinde Kızgın kayalar altında Bunu inleyerek Söylediği gibi Bütün şirki Furyanın Tufanın Baskısı altında Allahu Ekber Diyen siz değerli kardeşlerim Allahu Ekber o birdir. Teşekkür ve hamd. Şükran duygusu sadece onadır. Çünkü sadece yaratan ve rızıklandıran odur. Çünkü borçlu olduğumuz yegane makam sadece odur. Diyen siz kardeşlerim işte tıpkı bugün o günü Hatırlayanlar olarak bugün o baskılar altında Allah birdir diyenler olarak ne kadar büyük bir ehemmiyet, ne kadar büyük bir e, durum, vaziyet içerisinde, önemli bir durum, konum, vaziyet içerisinde ve bir risalet içerisinde ve tebliğ içerisinde olduğumuzu unutmayalım. Lütfen unutmayalım. Bunu söylerken üzülerek söylüyorum. Çünkü değerli kardeşlerim hepinizin malumu olduğu gibi bugün hakkı haykırmak da kolay bir durum değil. Siz la ilahe illallah'ı anlatırken birçok insan çıkıp Maalesef sizin bu deliklerinizi inkar ediyor. Sizi İslam düşmanlığıyla veya Vahabilikle veya efendim Selefilikle veya mezhepsizlikle veya buna benzer birçok iftiralarla itham ediyor. Bugünün kızgın kumları bu iftiralardır. Bugünün kızgın kayaları işte bu iftiralar ve bu baskılardır. O yüzden bizler inatla, azimle, gayretle la ilahe illallah demeye son nefese kadar devam edeceğiz. O iftira taşları altında kızgın kumların üzerinde canımız çıkana kadar la ilahe illallah diyeceğiz. Şehit olana kadar la ilahe illallah diyeceğiz. İnşallah Rabbimiz cümlemizi güçlendirsin, imanımızı güçlendirsin. Bizlere Hazreti Bilal Habeşi gibi iman etmeyi nasip eylesin. İmanında sebat etmeyi, sebat edenlerden olmayı nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim. Diğer sorularımıza geçeceğiz. Evet. İnşallah-u Teala ve ekranımızda diğer sorularımızı okuyacağız. Bir saniyenizi ediyorum çünkü... Şarjımız gitmek durumunda. Ve 3 kaynağımızı takalım. inşallah mutlaka. Evet. Evet değerli kardeşlerim. Diğer sorularımıza geçeceğiz inşallah mutlaka bakıyorum. Ekranımızda. Sizler soruları okuduğunuz için Tabii hangi soruya cevap verdiğimi e, bilmeniz adına burada soruları okumam gerekiyor. E, talebe kardeşimiz ilanı gören ülkeler ilan edince or, e, oruca biz de başlayabilir miyiz? diye soruluyor. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim bu konuyla ilgili şöyle hızlı bir e, seri ve cevap e, verelim inşallah. E, şimdi e, bir Komşu ülkede, beldede, vilayette, ilde veya devlette, coğrafi bölgede hilal görüldüğünde bu bölgeye yakın bütün e, emsarın, bütün civar beldelerin veya o e, işte yarım kürede bulunan o yarım kürede bulunan e, yani Tabii ki dünyanın boylamı boylamının işte bir kesit olarak düşünürseniz yani bu ekvatoru'dan yarım küre derken ekvatoru değil de boylamı kastederek yarım küre diyorum. Boylamı kastettiğimizi et, kast düşünün. Boylamından itibaren yarım yarım kürede bulunan bütün ülkelerin oluşturması gerekir. Fakat bugün bir bu konuda bir birlik beraberlik yok. İslam ülkeleri bölük pörçük. Bir emir yok, bir halife yok. Dolayısıyla bu konular gerçekten büyük bir ihtilaf içerisinde ve bir yerde görülse diğer ülke bunu tanımıyor. Peki ne yapacağız? Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Sorunu biz hilafeti kurarak, İslam'ın, Müslümanların emirini tayin ederek... Ve buna bağlı kalarak biat ederek çözebiliriz. Bunu yapamıyor isek, bunu yapmaktan çok uzak isek o zaman yap yapılması gereken bir şey var. Nedir? Bağlı bulunmuş olduğumuz coğrafyadaki Müslümanların çoğunluğu gibi hareket etmek. Mesela şimdi Suriye Arabistan'da hilal görüldü. Türkiye'de bizim Oruç tutmamız gerekir mi? Aslında gerekir. Fakat, fakat burada e, ülkede 75 milyonluk bir Müslüman kitlesini efendim barındıran bu ülkede 10-15 kişi, 20 kişi, 30 kişi oradaki hilalı takip ederken 74-75 milyon kişi ee, burada önceden tayin edilen vakit itibariyle oruca baş, e, başlarsa bir fitne bir ihtilaf bir e, kırgınlık bir e, ayrışma söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz emsar dediğimiz yani İhtilaf ruya dediğimiz yani hilalin görünmesi konusunda 24 saatlik bir ihtilaf olma olabileceği gerçeğini kabul etmek suretiyle yani toplam 24 saatlik şaşmanın doğal olması gerektiği doğal olarak karşılanmayan bir günlük şaşmanın doğal olarak ortada olduğu gerçeğini kabul etmek suretiyle buna sığınarak bulmuş olduğumuz ülkedeki Müslümanlarla beraber orucu idrak etmek ve bayramı idrak etmenin fitneden uzak kalma konusunda daha doğru olacağını ve İslam'ın da genel menfaatlerini İslam kardeşliğini önce, ö, ö, ö, ö, önceleyen ö, önemini, vaziyetini, hedefini, gayelerini göz önünde bulundurarak fitne fesattan sakınma gerektiği, sakınmak gerektiği ö, ö, unsurlarını göz önünde bulundurarak ülkemizdeki insanlarla beraber Ramazan'ı idrak etme, bayramı idrak etme seçeneğinin daha mantıklı ve doğru e, olacağı yönünde benim düşüncem var ve birçok e, Müslümanlar da, e, ilim ehli de bunları dile getiriyorlar. Fakat bu, bu konuyla ilgili son söz değildir. Bu Bunu kabul etmeyip, çok yakın bir bölgede hilal görüldü, ben hilale uymak durumundayım diyen kardeşlerimize de, Sonsuz saygılarımız vardır. Fakat dediğim gibi oradaki ülemanın da ihtilafa düşmektense e, ve 24 saatlik fark olabileceği gerçeğini e, kabul etmek ve bu gerçeğe sığınarak, bu sebeze sığınarak o ülkedeki Müslümanlarla beraber olmak. Beraber oruca başlamak ve beraber bayramı yapmak e, konusunda e, bir tercih içerisinde olduklarını sizlere iletmek isterim. Ve bu konuyla ilgili daha fazla konuşmaya cesaretim açıkçası yok. Çünkü bu konu e, tabii ki biraz beni aşıyor değerli kardeşlerim. Ben kişisel duygularımı, düşüncelerimi sizlere anlatmış oldum. Ama bunlar bir fetva olarak lütfen algılamayın. Ben bu makamda da kendimi asla göremem ve görmüyorum. Dolayısıyla bu kişisel düşüncelerimi açıklayarak bu soruyu geçmek istiyorum. Müsaadenizle teala. Bakıyorum başka bir soru var mı? Ee, takvimlerde Ramazan'ın başlangıcı bir yıl önce ilan ediliyor. Bu doğru bir uygulama mıdır diye soruluyor diyor. Değerli kardeşlerim bu da biraz önce bu konuyla ilgili bahsettik ama biraz daha daha değişik nokta yönlerine temas edelim. Ee, takvimlerde belirtilen günler ile çıplak gözle hilali görme arasında ihtilaf var mıdır? Evet, bu konuda ihtilaf olabilmektedir. Takvimlere bazen takvimlerle çıplak gözle görülen hilal arasında bir günlük farklar görülmüştür. Fakat takvim yoluyla hilali, hilalin şu gün zuhur edeceğini iddia eden alimlerimizin de temel tabii belli temellere dayanan, belli dayanaklara dayanakları olan iddiaları söz konusudur. Ee, onları da pek yabana atılmayacak bir e, iddiaları ve delilleri vardır. Ama hadisin zahirini işte e, hadisteki görünen kim e, hilali görürse e, işte hilali gördüğünüzde oruca başlayın, hilali gördüğünüzde orucunuzu açın manasındaki hadisi hadisin zahirini, görünüşünü ele alan ve onu dikkate alan kardeşlerimiz de diyorlar ki buradaki görme çıplak görmedir. Bizler bakarız. Çıplak gözle görürsek oruca başlarız. Çıplak gözle görmez isek efendim e, Şaban ayını 30'a tamammak suretiyle efendim bir sonraki günde Ramazan'ın biri olarak orucumuzu tutarız diyorlar fakat takvim de doğrudur diyen ilim adamları da diyorlar ki sizler e, bazen hilal değil yıldız görüyorsunuz ve bunu hilal zannediyorsunuz ve e, orada bir yanılgı oluyor çıplak gözle bir yanılgı oluyor ama Astronomik hesaplar yanılgısızdır. Bu yıllar önce tespiti, hilalin doğuşunun tespiti mümkündür diyorlar. Dolayısıyla bu matematik hesaplarında bir yanılma olmayacağını kesinlikle dile getiriyorlar. Ve matematik hesapların dikkate alınması gerektiğini ileri sürüyorlar. Bu konuyla ilgili işte Mekke'de çok toplantılar oldu ama... Eee işte sonuç raporlar raporları sunuldu. işte sonuç bildirileri, bildirgeleri sunuldu vesaire vesaire. Her iki tarafta bu konuyu ileri geri tartıştılar. Fakat uygulama konusunda bir birliğe varılamadı. Ülema tartıştı. Aslı işte astrologlar, astrolojiyle uğraşan veya astronomiyle uğraşan pardon insanlar bu konuyla ilgili ...kendi sunumlarını... ...işte seminerlerini verdiler... ...bunlar ileri geri tartışıldı... ...ve sonuç olarak belli bir noktaya... ...varılamadı... ...ama Suudi Arabistan gibi ülkelerde... ...tatbik edilen... Takvi, ...görüş... Ta, ...takvim esasına dayalı değildir... ...çıplak gözle görmeye... ...dayalı olan... ...bir sisteme bağlıdırlar hala... ...ve ülkemizde de... ...birçok insan Suudi Arabistan'ı takip etmektedir... ...aslında... Ama biz oradaki alimlere sorduğumuzda biz ne yapalım? Siz mi takip edelim? Ülkemizdeki o işte %99.9'luk oranı mı takip edelim diye sorduğumuzda ihtilafa düşmeyin. Fitne fesada yol açmayın. Ülkenizdeki insanlarla beraber olun cevaplarını alıyoruz bazı alimlerden. Bazıları bunun tabii aynı noktada sözler, sözler söylemeseler de birçoğu aynı noktada görüşler beyan ediyorlar. O yüzden... Bunu bu şekilde arz ediyorum. Bu konuyla ilgili tabii ki okunacak, tartışılacak çok konular var değerli kardeşlerim. Bir özet olarak geçmiş olduk. İnşallah ümmetin vahdeti gerçekleştiğinde bu konuda belli bir sonuca varılacaktır Teala. Yani çıplak gözle görülmeyi dikkate alan alimler diyorlar ki Allahu Teala sizin matematik işlemlerinize göre mi hareket edecek? Allahü Teala, dilerse bugün doğurur hilali, dilerse yarın doğurur diye. Yani değiştirebilir ee, diyorlar hilalin doğuşunu. Matematik hesaplarınız karışabilir. öncedeki önceki, önceden kestirimleriniz doğru çıkmayabilir diyorlar. Ama o alimler de şöyle cevap veriyor. Diyorlar ki, ee, hayır, Allahü Teala. Bu kainatın belli bir sistematik düzene göre yaratmış ve e, o düzeni asla değiştirmez. O matematik hesaplarımızda da e, bir e, yanlışlık olmaz e, diyorlar. Neyse bu konuyla ilgili bunları söylememiz yeterlidir sanıyorum değerli kardeşlerim. Bu konu zaten e, yani çok ebelden beri tartışılır. Şöyle midir böyle midir üzerinde çok seminerler var çalışmalar var. Master doktora çalışmaları vesaire. İnşallah bunları okumak suretiyle bu konuyla ilgili bilgilerinizi artırın. Benim de sizden farkım yok. Yani bu konuyla ilgili değerli kardeşlerim bunlar biraz daha e, okumayı, araştırmayı gerektiren konulardır. E, bilgi almak isteyen kardeşlerimiz inşallah e, bu konuyla ilgili yazılmış e, eserlere verilmiş konferans ve seminerlere baksınlar. Panelleri panelleri takip etsinler inşallah. Hemen başka bir soru var mı bakıyorum? Kardeşimiz dersleri sürekli dinleyerek imanımızın imanımız artıyor diyor. Allah imanımızı artırsın cümleden değerli kardeşim. Allahu Teala cümlemizi hakka götüren vesileler yapsın. Allahu Teala kendi dinini yaymada bizleri vesile sizleri vesile kılsın inşallahu Teala. Rıfat Özbek kardeşimiz diyor ki cennet cehennem kurulmuş mudur Evet cennet cehennem kurulmuştur cennet cehennem vardır Allahu Teala olmayan bir şeyden bahsetmiyor cennet cehennem var var ki bahsediyor Allah-u Teala cennetin, cehennemin evsafını e, söylüyor. Şöyle var, şöyle var, şöyle var. Şöyle olacak, böyle olacak demiyor. Şöyle var diyor. O var diyor. Orada böyle bir durum var diyor. Demek ki bu olay var ki bunlar yaratılmış ki, oluşturulmuş ki allah Teala oluşturmuş olduğu bu mekanları tasvir ediyor. Buna bu şekilde cevap verelim. sohbet ee, Arabistan'dan mı yapılıyor diyor kardeşimiz. Hayır efendim Türkiye'den ee, şimdi başka soruda göremiyorum. Ha bir soru daha var. Ee, cennette hanımlar başörtülü mü olacak acaba? Değerli kardeşim Rifat kardeşim cennette örtülmek e, olayı var. Fakat bu örtülme olayı efendim e, ipek giysilerle oluyor ve e, şeffaf e, güzel giysilerle oluyor. Baş örtme meselesi diye bir durum yok. Sadece e, ipekten giysiler var. Bu giysiler süslenmeye dayalı olarak giyinilen e, giysilerdir. E, burada belli e, şartlar, belli şeyler yoktur. E, dünyada örtülmek bir e, emirdir Allah'ın bir emridir e, fitneyi fesadı engellemek adına kadınlarımızın örtülmesi Allah tarafından e, emredilmiştir cennette ise fitne ve fesat olmayacaktır cennette e, böyle bir ihtiyaçta söz konusu değildir evet bu enteresan bir soruydu yani cennette kadınlarımız yani e, hiç canınızı sıkmayın orada e, eşler birbirini e, en güzel şekilde görecekler ve birbirlerine en güzel şekilde süslenmiş olacaklar ve e, inşallah e, birbirlerinden hoşçak olacaklar kesinlikle ve orada belli bir mükellefiyet belli bir emir söz konusu olmayacak Cennete kaç taneye sahip olacağız hocam diyor. Cennette her mü'mine giren her mü'mine bazı hadislerde iki tane huri verilecek. Her hurinin yetmiş tane yine kendisi gibi güzel e, hizmetkarı olacak. Evet. Bunlar yeter inşallah. Teala. Peki. Daha soru kalmadı. Erkeklere İsra kardeşimiz diyor ki erkeklere hürü var, kadınlara ne var? Değerli kardeşlerim biz huru le'in dediğimiz hur gözlü eşler diyoruz ya. Hur gözlü eşlerden kasıt kadın değil yani illaki hur gözlü, huri gözlü, hur gözlü eşler, erkekler de var tabi ki. Bu Kur'an'da eş olarak geçiyor, kadın olarak geçmiyor yani kadın değil eş Bu eş olduğundan dolayı demek ki kadına erkek erkeğe kadın manasında bir eş kadına erkek erkeğe de kadın manasında bir eş dolayısıyla burada hanım kardeşlerimizin mağduriyeti söz konusu olmayacaktır hiç endişe etmesinler o hur gözlüler hur gözlü efendim eşler onlar için de bir nimet olarak kendilerine verilecektir. Dünya erkeği mi diyor, soruyor efendim. Şimdi dünyada görmüş olduğunuz erkek gibi değil tabii. Veya işte o bayanlar da dünyada görülmüş bayanlar değil. Aslında şu var eee Bizler inşallah, inşallah Rabbimiz bizlere, bizlere cenneti nasip eder. Ee, dünyadaki e, halimizde değil de daha güzel, daha hoş bir hal ve surette orada olacağız. Kadın da olsa, erkek de olsa. Ve Allah'ın yaratmış olduğu hur, gö hur, gözlü, hur gözlü eşler de e, güzel tabii ki gayet güzel ve hoş olacaklar. Erkek veya kadın ee, ve e, bir erkeğin mesela dünyadaki hanımı da cennetlik olursa orada da hanı o, e, hanımı ol, olacak inşallah Teala bu konuyla ilgili bazı e, bilgiler var ve e, peki o hanın dünyalı hanımı hurilerden güzel mi olacak? Evet huriler, hurilerden daha güzel olacak. Onların yani biraz daha e, onlardan ileri olacak güzellik bakımından, hoşluk bakımından. İnşallah Allah cümlemizi cennet ehlinden eylesin. E, başka soruda kalmadı. Ve sohbetimiz e, bayağı uzadı. 57 dakikadır soru cevap bölümündeyiz. E, Allah sizlerden razı olsun Allah bizlerden de razı olsun Allah cümlemizi e, hayırda her türlü hayırda muvaffak eylesin her türlü şerden muha muhafaza eylesin borçlarımıza, eda adetlerimize deva nasip eylesin. Allahu Teala imanımızı kemale erdirsin. Allahu Teala her türlü şikten, kibirden, küfürden, inattan bizleri beri eylesin. Allahu Teala e, cümlemize sahih imanı, salih ameli Hakka daveti, hak, hakka davet ederken sabretmeyi nasip eylesin. Allah Teala umdu, hayırlı um, umduklarımızı umduklarımıza bizleri nail eylesin. Ee, kaçındığımız şerlerden de bizleri mahfuz eylesin. ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.